Mürşid insanı nasıl terbiye ediyor? Mürşidi Kamil manevi doktordur. Müritleri ise tedaviye muhtaç olan kişilerdir. Tıp doktorlarının verdiği ilaçlar gibi mürşidler tablet vermiyorlar. Onların terbiyesi zaman içinde anlaşılıyor. Bir Kamil mürşidin tedavisini mürit hemen idrak edemiyor. Zamanla fayda görüyor. Tabii ki dediklerini uygularsa Tedavi esnasında, hatmede, zikirde, ziyaret sırasında bunu hemen fark edemiyorsun. Hemen üzerinde değişiklik hissedemiyorsun. Ziyaretten sonra zaman içinde değiştiğini, kötü ahlakın iyiye doğru gittiğini anlıyorsun. Kendinde değişikliği o zaman görmeye başlıyorsun. İçine başka türlü düşünceler gelmeye başlıyorken, bu defa güzel düşünceler gelişmeye başlıyor. İnsanı hayra yönelten işler sevimli geliyor. Önceden insanı durmadan dünyaya koşturan düşünceler varken bunlar normal seviyeye doğru yerleşiyor. Dünyayı tamamen terk etmiyorsun. Dünya cebinde kalıyor. ahiretse kalbinde atıyor. Farkı bu oluyor. Doktor öyle yapıyor ki sen hiç farkına varmadan ve seni hiç zarara sokmadan, seni hiç yokuşa sürmeden yapıyor. Bunu gerçekleştiriyor. Acayip bir doktorluk var bu Allah dostlarında. Ben de doktorluk yaptım ama onlarınki bizimkinden bambaşka bir şeydir. Çok ayrı bir şeydir. Bu insanlardan istifade etmek gerekir. Onlara hastalığı teşhis edecekleri verileri vermek lazımdır. Onların fark edecekleri işler yapmak icap eder. Bizi tahlil etmelerine fırsat tanımak lazımdır. Gaybı bilen sadece Allah'tır. Biz onlara derdimizi anlatırsak bize yol gösterirler. Doktor değil mi? Hastalığımı bilsin dersek... Bu uzun sürer. Onlar bilse de bize söylemezler. Biz de öğreniriz ama geç olur. O zaman iş işten geçmiş olursa ne yaparız? En iyisi mi derdimizi söyleyelim, kısa zamanda derman bulalım. İçimizdeki kötü hastalıkları söyleyelim ama derdimiz dünyalık olmasın. Para, makam ve mevki olmasın. Allah olsun, peygamber olsun, din olsun. İşin usulünü öğrenince hoşumuza gider. Tabii ki bu nefsin hoşuna gitmez. Ancak ruhumuz tat alır. Kalbimiz mutmain olur. Huzur bulur. O zaman insan zorlanmaz. Ama kişi kendi başına bu işleri yapmaya kalksa vazifeleri yüklenmek zor gelir. Nefis karşı koyar. Üç gün sonra da insan ibadet etmekten usanır. İşte Mürşid-i Kamil nefsin usanmayacağı işleri iyi bilir. Onun yolunu, yordamını anlar ve bunu zamanla insana öğretir. Gavs-ı Azam'dır. Salih zatlardan biri şöyle anlattı. Bir gün rüyamda Arafat meydanında olduğumu gördüm. Gavs-ı Sani Hazretleri de orta yerde oturuyor. Öyle uzun boylu, öyle endamlı ki, sanki başı semalara uzanmış, çok yükseklerde. Tam o sırada mane aleminden, altı cihetten gelen bir ses şöyle diyordu. Gavs-ı Azam'dır, Gavs-ı Azam'dır. Aynı hali hatme esnasında da defalarca müşahade ettim.